161. konunun devamı, sonra ben, ey Allah'ın Resulü, ben geçmiş günahlarımın affedilmesi üzerine ki gelecekleri de bilmiyorum seninle biat ediyorum, dedim. Hz. Peygamber'e am, biat et ki, İslam, İslam'dan önceki bütün günahları silip süpürür, hicretten önceki her şeyi hicretin sildiği gibi, dedi. Ve Resulullah'a biat ettikten sonra geri döndüm, yine am İbni As şöyle anlatıyor. Sonra yoluma devam ederek Mekke ile Taif arasında Hidde denilen yere vardım, baktım ki benden önce iki kişi oraya gelmiş bir çadıra girmek üzereydiler, birisi çadıra girmişti, diğeri de iki deveyi tutmaktaydı, dikkat edince onun halit bin Velid olduğunu anladım, ona nereye gittiğini sordum, dedi ki, Muhammed'e gidiyorum, halk İslam dinine girdi, İşe yarayanlardan Müslüman olmayan hiç kimse kalmadı, Allah'a yemin ederim, eğer biraz daha durursak, kelerin deliğinden çıkarıldığı gibi bizi yerimizden çıkaracak. Dedim ki, ben de Muhammed'e Müslüman olmaya gidiyorum. Sonra Osman bin Talha dışarı çıktı, bana merhaba dedi. Hepimiz aynı yerde konakladık. Sonra beraberce Medine'ye kadar gittik. Ebu Utbe kuyusunda karşılaştığım bir kişinin eyreba, eyreba, eyreba diye bağırmasını hiç unutmayacağım. Biz bunu hayra yorarak yürüdük. Sonra o bize baktı, şöyle dediğini duydum, Mekke bu iki kişiden sonra dizginini attı, zannediyorum o zat Halit bin Velidle ile beni kastediyordu, süratle geriye dönerek mescide gitti, zannettim ki bizim geldiğimizi Resulullah'a bildirerek müjde verecektir, da zannettiğim gibi çıktı, develerimizi El Harre denilen yerde çöktürdük, güzel elbiselerimizi giydik, sonra ikindi ezanı okundu, biz Resulullah'ın huzuruna girdik, Yüzü pırıl pırıl parlıyordu, etrafındaki Müslümanlar da bizim Müslüman olmamıza sevindi, Halit bin Velid benden önce Rasulullah'a vararak biat etti, sonra Osman bin Talha biat etti, sonra da ben vardım, andolsun huzuruna oturduktan sonra hayadan dolayı gözlerimi açıp da yüzüne bakamadım, ona geçmiş günahlarımın affedilmesi şartıyla biat ettim, fakat gelecek günahlar hatırıma gelmedi. Hazreti Peygamber de, İslam daha öncekini silip süpürür, hicretle daha öncekini siler, dedi. Andolsun, biz Müslüman olduktan sonra Resulullah'ın mühim bir işi çıktığı zaman mutlaka benimle ve Halit'le istişare ederdi.